بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فنحمده مصلين على نبيه محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وجعل معجزته الكبرى الجامعة برموزها وإشاراتها لحكائق الكائنات باقية على مر الدهور إلى يوم الدين وَعَلَى آلِهِ عَامَّةً وَأَصْحَابِهِ كَافَّةً Evvela, şu işarat icaz adlı eserden maksadımız, Kur'an'ın nazmına, lafzına ve ibaresine ait i'caz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir. Çünkü, i'cazın mühim bir vecih, nazmından tecelli eder. Ve en parlak i'caz, Kur'an'ın nazmındaki nakışlardan ibarettir. Saniyen, Kur'an'daki anâsır esasiye, ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edeceğiz. Sual, Kur'an'ın şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malumdur? Cevap, evet, Beni Adem, büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi, mazinin derelerinden gelip, vücut ve hayat sahrasında misafir olup, İstikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen, kafile kafile müteselsilen yürümekteyken, kâinatın nazar-ı dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir, nereden geliyorlar, nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere, hilkat hükümeti fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muhabere başladı. Hikmet, nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu suale Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu vesselam nev'i beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu: Ey Hikmet! Bu gördüğün insanlar sultan ezeliinin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultanı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadeti ebediye mütevecihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadeti ebediye yollarını temin etmekle resul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultanı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim işte o sultan ezeliinin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı elimdedir şüphen varsa al oku Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ın verdiği şu cevaplar Kur'an'dan muhtebes ve Kur'an lisanı ile söylenildiğinden Kur'an'ın ana asırı esasiesinin şu dört maksatta temerküz ettiği anlaşılıyor Sual şu makasib-i erbağa, Kur'an'ın hangi ayetlerinde bulunuyor? Cevap, o anasır erbaa Kur'an'ın heyet-i mecmuasında bulunduğu gibi, Kur'an'ın surelerinde, ayetlerinde, kelamlarında, hatta kelimelerinde bile sarahaten veya işareten veya remzen bulunmaktadır. Çünkü Kur'an'ın küllü cüzlerinde göründüğü gibi, cüzleri de Kur'an'ın küllüne âinedir. Bunun içindir ki, Kur'an, müşahhas olduğu halde, Efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir. Sual, Bismillah ve Elhamdülillah gibi ayetlerde makasıd-ı erba'ya işaretler var mıdır? Cevap, evet. Kul kelimesi, Kur'an'ın çok yerlerinde mezkür veya mukadderdir. Bu mezkür ve mukadder olan kul kelimelerine esas olmak üzere, Bismillah'tan evvel kul kelimesi mukadderdir. Yani, Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve talim et. Demek, Besmele'de ilahi ve zımni bir emir var. Binaenaleyh, şu mukadder olan kul emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü, Resul olmasaydı, tebliğ ve talime memur olmazdı. Kezalik, hasri ifade eden car ve mecururun takdimi, tevhide imadır. Ve keza, Errahman rahman nizam ve adalete, Er-Rahim de, haşre delalet eder. Ve keza, Elhamdülillah'daki lam ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir. Rabbil alemin adaletle nübüvvete remizdir. Çünkü terbiye, Resuller vasıtasıyla olur. Maliki yevmiddin zaten sarahaten haşir ve kıyamete delalet eder. Ve keza, inna اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ Sadefi de o makası ve erbaa cevherlerini tazamun etmiştir. Bismillah, bu kelam güneş gibidir. Yani güneş başkalarını gösterdiği gibi kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz. Bismillah başkalarına yaptığı vazifeyi kendisine de yapıyor. İkinci bir bismillah daha lazım değildir. Evet, bismillah öyle müstakil bir nurdur ki bu nur hiçbir şeye bağlı değildir. Hatta bu nurun car ve mecruru bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak ba harfinden müstefat olan estainu, veya örfen malum olan eteyemmenu veyahut mukadder olan kulun istilzam ettiği ikra fiillerinden birine mütealliktir. İhtar Bismillah'taki car ve mecrura müteallik olarak mezkür olan fiiller besmeleden sonra takdir edilir ki hasri ifade etmekle ihlas ve tevhidi tazammun etsin. İsm Cenab-ı Hakk'ın zati isimleri olduğu gibi fiili isimleri de vardır. Bu fiili isimlerin gaffar ve Rezzak, Muhyi ve Mümit gibi pek çok nevileri vardır. Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor? Cevap: Kudret-i Ezeliye'nin kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nisbet ve taallukundan husule gelir. Bu itibarla Bismillah kudret-i ezeliye'nin taalluk ve tesirini celbeder ve o taalluk Abd'in kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse hiç kimse hiçbir işini besmele'siz bırakmasın. Allah lafzı celali bütün sıfatı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünkü lafzı celal zatı ı akdese delalet eder. Zatı ı akdes de bütün sıfatı kemaliyeyi istilzam eder. Öyleyse o lafzı mukaddese delaleti iltizamiye ile bütün sıfatı kemaliyeye delalet eder. İhtar, başka ismi haslarda bu delalet yoktur. Çünkü başka zatlarda sıfat-ı kemaliyeyi istilzam etmek yoktur. Er-Rahmanir-Rahim, bu iki sıfatın lafz celalden sonra zikirlerini icab eden münasebetlerden birisi şudur ki, lafz celalden celal silsilesi tecelli ettiği gibi, bu iki sıfattan dahi cemal silsilesi tecelli ediyor. Evet, her bir alemde emir ve nehi, sevap ve azap, tergif ve terhib, tesbih ve tahmid, havf ve reca gibi pek çok fürüat, celal ve cemalin tecellisiyle teselsül ede gelmektedir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın ismi, zat-ı akdesine ayn olduğu cihetle, lafz celal, sıfat-ı ayniye işarettir. Er-Rahim'de, fiili olan sıfat-ı gayriyeye imadır. Er-Rahman dahi, ne ayn, ne gayr olan sıfat-ı sebaya remizdir. Zira Rahman, Rezzak manasısındadır. Rızık bekaya sebeptir. Beka tekerrürü vücuttan ibarettir. Vücut ise birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü mürecihe olmak üzere ilim, irade, kudret sıfatlarını istilzam eder. Beka dahi semereyi rızık mahsulü olduğu için basar, sem, kelam sıfatlarını iktiza eder ki merzuk istediği zaman ihtiyacını görsün. İstediği zaman işitsin, aralarında vasıta bulunduğu takdirde, o vasıta ile konuşsun. Bu altı sıfat, şüphesiz birinci sıfatı olan hayatı istilzam ederler. Sual Rahman, büyük nimetlere, Rahim, küçük nimetlere delalet ettikleri cihetle, Rahimin Rahmandan sonra zikri, yukarıdan aşağıya inmek manasına olan sanatü tedelli kaidesine dahildir. Bu ise belagatça makbul değildir. Cevap: Evet, kaşlar göze, gem ata mütemmim oldukları ve onların noksanlarını ikmal ettikleri gibi küçük nimetler de büyük nimetlere mütemmimdirler. Bu itibarla mütemmim olan hadizatında küçük de olsa faideyi ikmal ettiğinden büyükten daha büyük olması icap eder. Ve keza büyükten beklenilen menfaat küçüğe mütevakkıf ise o küçük büyük sırasına geçer. O büyük dahi küçük hükmünde kalır. Kilit ile anahtar, lisan ile ruh gibi. Ve keza, bu makam, nimetlerin tâdadı veya nimetler ile imtinan makamı değildir. Ancak, insanları gizli ve küçük nimetlere tenbih ve ikaz etmek makamıdır. Evvelki makamlardaki tedelli, şu tenbih makamında terakki sayılır. Çünkü, gizli ve küçük nimetleri insanlara göstermek ve insanları onların vücuduna ikaz etmek, daha layık ve daha lazımdır. Bu itibarla şu meselemizde tedelli değil, terakki vardır. Sual Mebde ve me'haz itibariyle rikkatül kalp manasını ifade eden bu iki sıfatın Cenab-ı Hak hakkında kullanılması caiz değildir. Eğer manayı hakikilerinin lazımı ve neticesi olan in'am ve ihsan kastedilirse, mecazda ne hikmet vardır? Cevap, bu iki sıfat yet gibi manayı hakikatleriyle Cenabı Hak hakkında kullanılması muhal olan müteşabihattandır. Müteşabihatta manayı mecaziinin manayı hakikinin lafzıyla, üslubuyla gösterilmesindeki hikmet insanların meľuf ve malumları olmayan manaları ve hakikatları zihinlerine yakınlaştırıp kabul ettirmekten ibarettir. Mesela Yedin manayı mecazisi insanlara mehnus olmadığından manai hakikiğinin şekliyle lafzıyla gösterilmesi zarureti vardır. Elhamdü evvela bu kelimeyi muhakabline bağlattıran cihet-i münasebet Rahman Rahim'in delalet ettikleri nimetlerin hamd ve şükür ile karşılanması lüzumundan ibarettir.